Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyh seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vekaletle ibadet yapılması konusunu konuşmadan önce ibadetlerin yapılmasında iki önemli boyuta dikkat etmemiz gerekiyor. Vekaletle ibadet neden yapılıyor? Bunu anlayabilmek için. İbadetle birinci maksat, yani Allah'ın bize ibadet etmesi, etmemizi emretmesindeki birinci maksat Müslümanın Allah'a kul olan insanın kendisini cehennemden kurtaracak, yaratılış gayesini gerçekleştirecek işler yapmasıdır. Biz bu yönüne ibadetin önem veriyoruz. Daha çok e, ibadet yapmak deyince A, B, C şahıslarının Allah'ın azabından kurtulup cennete girmeyi hak edecek iş yapmalarını ibadet olarak adlandırıyoruz. İbadetin bir boyutu daha var. Yeryüzünün Allah'a kullukla şenlendirilmesi ibadet olan şeylerin çoğaltılması gayesi de önemli bir gayedir. Bunun için bir Müslüman öğlen vakti ezan okununca namaz kıldığında kendisini kurtaracak bir iş yapmış, Allah'ın rızasını kazanacak bir iş yapmış biridir. Ama Aynı şekilde bir Müslüman yeryüzünde Allah'ın rızasını kazanmak, insanı yaratmak maksadını gerçekleştirmek için yeryüzü bütününü şenlendiren büyük bir iş yapmıştır. Bunu şöyle düşünelim bir öğlen namazını yüz kişi kıldığı zaman yüz insan kendisini cehennemden kurtarmış bir iş yapmıştır. Bir de yeryüzünün yüz noktasında Allah'a secde edilmiştir. Bu ikinci boyut. Bir kişi öğlen namazını kılmadığı zaman bu yüz rakamı bir eksik olduğu gibi bu eksiklik o şahsın kurtulamaması artı yeryüzündeki secde eden kitle sayısının bir kişi azalması şeklinde yansır. Bunun için bir müslümanın yerine ibadet yapmak, vekaletle ibadet yapmak sadece onu kurtarmak değildir. Yeryüzünde şeytanın azalmasını istediği, az olması için çalıştığı kulluk, taat ve Allah'ın razı olacağı işlerin vekil kalanıyla da olsa yapılarak şeytanın hoşlanmayacağı boyutta bir iş yapılması sağlanmış olur. İbadetlerde vekaletin mantığı budur. Esas olan konumuzu ele alacak olursak, esas olan ibadeti insanın kendisinin yapmasıdır. Bu nedenle ibadeti insanın başkasına vekaletle yaptırması ya da öyle demeyelim başkası adına ibadet yapılması asıl değildir. Sonradan kabul edilir ya da edilmez denebilecek bir şeydir. Bu nedenle fukaha arasında şeriatımızı inceleyip bize bilgi olarak ulaştıran fukaha arasında tartışmalı bir konudur. Müslümanın namaz kılması farzdır. Kılmazsa hükmü şöyledir denir. Kılamayan başkasına kıldırabilir mi diye sorulduğunda hemen bir kelimeyle e, hayır, evet denmediğini görüyoruz. Ayrıntılara giriyoruz. Neden? Çünkü esasen esasen e, bu yoktur. Sonra yani vekalet, ibadeti vekaletle başkasını yaptırmak yoktur. Bu sonradan gelmedir. Sonradan gelen her konu yani yama olan ilave olan her konu beraberinde bir ilmi tartışma muhakkak getirir bazı noktalarda tespit edebiliriz tespitler yapabiliriz bir kere iman gibi iman ve iman gibi konularda hiçbir şekilde vekalet başkasına yaptırmak mümkün değildir yani iman konusunu genel olarak ele alın veyahut da imana benzer konular yani sevmek, buğz etmek gibi konular mesela filanca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmiyor onun yerine anası seviyor onun yerine abisi seviyor böyle bir şey olmaz. İman konuları kilitlidir. Şahsa kilitlidir. Ee, onun yerine başkasına yaptırılabilir bir yönü hiçbir şekilde olamaz İkinci konu sadece parayla yapılan harcama ile yapılan konularda zekat vermek kurban kesmek sadaka vermek gibi konularda vekalet verilebileceğine de fuka'nın ittifakı vardır yani bir Müslüman kendisi de kurban kesebileceği gibi başkasına benim kurbanımı kes al şu parayı da diyebilir. Bunda bir sakınca yoktur. Kabul edilmiş bir durumdur bu. <gülüyor> Demek ki iki uç konuyu konuştuk. Birincisi imanda hiçbir şekilde vekalet olamaz imana benzer konularda vekalet olamaz. Yani kalp dünyasında vekalet yok. Ama sadece parayla yapılan konularda e, tam tersine vekalet vardır, caizdir, yapılabilir. Örnekleri var. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz, Ashab-ı Kiram yapmışlardır. Bu ikisinin arasında yani imandaki asla olmazla, mali konularda olabilir arasında gel gitli konular var. Bu konulardan örnekler zikredebiliriz. Birinci mesele, bir Müslüman hac konusunda başkasına vekalet verip benim e, haccımı yap diyebilir mi? Cevap Hacca gitmesi mümkün olmayacak hasta ve benzeri sakat kimselerin, özürlü kimselerin bir Müslümana sen benim yerime hacca git al şu parayı diye vekalet vermesi caizdir. Bu konuda hiçbir e, sakınca yoktur. Fukahanın önemli bir bölümünün görüşü budur. Ee, bu konuda epey e, hadisi şerifler vardır. Böyle bir kıyas yoluyla değil, naslara dayanarak yapılmış bir iştihadır. E, demek ki e, hacca gidemeyen bir Müslüman e, ama bu işi iş yoğunluğundan e, veya başka bir zevkinden, keyfinden dolayı değil. Özürlü Hac zahmetine katlanabilecek, rapor alamayacak, çok yaşlı, yani doktor uçağa binmesine izin vermiyor. Bunlar birisini hacca gönderebilirler. Bu caizdir. O hac, mesela Ahmet kendisi hacca gidemiyor. Mehmet'i benim yerime hacca git diye parasını verip gönderir. Mehmet'in yaptığı hac, Ahmet'in hacca olur. Niyet ederken de öyle niyetidir zaten ben filancanın yerine hacca niyet ediyorum ya Rabbi der. O yapar eder, sevabı onun olur. Çünkü hac, mali bir ibadettir aynı zamanda. Yani parayla yapılıyor. Dedik ki ya, asas gaye e, yeryüzünde Allah'ın beytini tavaf edenlerin sayısını çoğaltmak. Allah için yollara dökülenlerin sayısını da çoğaltmaktır. E, bu sebeple vekalet verilip de sen hacca git dendiğinde her ne kadar e, o kendisi adına hacca gidilen evinde oturuyor olsa da zaruretten dolayı e, Allah'ın büyük bir emri de yeryüzünde gerçekleşmiş İslam yücelmiş oluyor. O da hadisi şeriflerden de zaten öğreniyoruz. Caizdir. Hacda hacca giden birisi hacca e, caizdir olarak vekalet verebileceği işlerden birisi de e, cemerat taşlaması dediğimiz Türkçe'de şeytan taşlaması deniyor. Kalabalık oluyor. Belli bir özrü tıbbi nedeni olan birisi vekalet verip benim yerime sen taşları atabilir misin dediğinde buna cevaz veren Şafii ve Hanbeli fukahası vardır. Oruçta vekalet konusuna gelince ee, bir kere yaşayan birisinin adına oruç tutulmaz. Yaşayan birisinin adına oruç tutmak caiz değildir. Maniki ve Hanefi e, fukahasına gelince bunlar e, ölen e, birisinin e, adına da oruç tutulmayacağı kanaatine e, ulaşmışlardır. Şafii fukahasında ise e, ölen birisinin tutamadığı oruçları e, onun adına e, niyet edip e, tutmak caizdir demişlerdir. Ama biz e, Hanefi mezhebini itibar alarak konuştuğumuz için özellikle vurguluyoruz. Ölen birisinin tutamadığı oruçları tutmak yoktur. Ondan vekalet yoktur. Sadece e, ölen birisinin ee, bir ben şu kadar oruç e, tutamamıştım e, benim yerime şunu yapın diye vasiyet eder ve mal bırakarsa o bıraktığı malla bir e, nafaka yani bir e, işte fidye gibi bir rakam verilebilir mi ona müsaade edilmiştir namazda vekalete gelince yani başkasına vekaletle namaz kıldırılabilir mi bütün e, fukahanın ittifak ile sağken veya diri iken hiç kimse kimsenin adına namaz kılamaz. Farz olsun, nafile olsun. Namaz sadece bedenle yapılan bir ibadettir. Namazın yerine başkasını namaz kıldırmak mümkün değildir. İnsan kendi kendine namazını kılacaktır. Böyle fukaha ittifak etmişlerdir. Bu ittifak da gösteriyor ki böyle bir konuda bir işaret yok. Namaz konusunda bir işaret yok. Sadece memleketimizde yaygın olan iskat-ı salat, namazı adamın boynundan düşürmek gibi bir uygulama var. Ona değineceğiz inşallah. Ona temas edeceğiz. Bir başka konu zekatta vekalet caiz midir? Burada zekatı başkasına verirken yani başkasının zekatını başkasına verirken niyet olması halinde vekalet caizdir. Hatta zekatı yani bir insan Ahmet mesela Mehmet'in zekatını kendi cebinden vermek istiyor. Mehmet vermesin ben vereyim diyor. Niyet edilmesi ve ona bilgilendirmesi halinde bu bile caizdir. Çünkü vekat, zekat yüzde yüz malla ilgili bir ibadettir. Niyet yapılması halinde bu yapılan iş şeriata uygun olmuş olur. Demek ki namazda hiçbir şekilde vekalet yok. E, oruçta e, bir miktar e, ayrıntı var. Haçta ise, zekatta ise bu iki ibadette vekalet caizdir diye bir kural öğrendik. Yalnız hacca, e, hacca vekalet vermek için bir kere e, özürlü birinin hacca gitmesi mümkün olmayan sağlık ve hapis gibi bir nedenle hacca gitmesi mümkün olmayan birinin e, vekalet vermesi caizdir. Hac farz olduğu halde e, fa, hacci yerine getirmeden ölen birisinin yerine de vekaleten caiz bir şekilde haç yapılabilir diyen fukahamız vardır. Ee, yalnız nafile haçlarda bu sözün ettiğimiz farz haçlardır. Nafile haçta durum biraz daha gevşek olduğunu görüyoruz. Yani e, Hanefi mezhebinde mesela e, nafile haç yapmak konusunda biraz daha ruhsatın geniş olduğunu söyleyebiliriz. Ama herhalükarda e, şunu bileceğiz ki, ibadeti insan kendisi yapacak. Keyfi bir şekilde para verip birisine benim adıma hacca git demek öyle o kadar da kolay değil. Bir husus kim, kimin yerine hacca vekalet ederse caiz olur. Elbette şahsız e, Hac yapması makbul olacak birisinin hac yapması caizdir vekaleten de olsa. Ama şu soru çok fıkıh çevrelerinde sorulur ya da hac zamanlarında sorulan sorulardandır. Ahmet kendisi hac yapmamış. Mehmet onu vekaleten hacca gönderiyor. Vekaleten hacca gitmek caiz ama Ahmet kendisi hac borçlusu caiz midir? Burada e, esas olan kendisi hac yapmamış birisinin başkasının yerine hacca gidememesidir. Esas olan budur. Ama e, hem Hanefi hem de e, Maliki fakihlerinin e, bu konuda efdal değil, uygun değil ama giderse olabilir dediklerine şahit oluyoruz fakat biz tercih ederken vekaleten başkasının adına farz bir hacci yapmaya aday olmak caizdir Fakat bu kendisi hac yapmış üzerinde hac borcu olmayan birisi olursa daha uygun olur diyoruz. Bu haç e, ve diğer ibadetlerde vekalet konusu görüşülürken kitaplarda zikredilen meselelerden biri de bir ibadetin üzerinden para kazanıp kazanmamak konusudur. Veyahut da ücretle bir ibadeti yapıp yapmama meselesi diyelim. Burada e, Özellikle Hanefi fukahasının e, zikrettiği veya tercih ettiği görüş, ibadetlerin üzerinden e, ücret almanın caiz olmadığıdır. Sadece Kur'an e, öğretmek bir ibadet olduğu halde, Kur'an öğretmekten ibadet olduğu halde ücret almak caizdir demişlerdir. Bunun dışında e, ibadet niyetiyle yapılan işlerden e, mal kazanmak, para kazanmak caiz değildir. Böyle bir temel e, prensip vardır. E, böyle e, yani Kur'an öğretmek de ibadettir. Öğretmek Kur'an'ı ama bu Kur'an öğretme konusunda büyük bir emek veriliyor veya işte ücret almayınca insanlar vakit ayıramıyorlar buna gibi nedenlerle fukaha bunun caiz olacağına kail olmuşlardır. Bunun dışındaki ibadetlerden ücret alınması, ücretle yapılması caiz değildir. Görüşü ibadet mantığına uygun olan görüştür. Aynı şey tabi Kur'an Okumak için de geçerli. Kur'an öğretmek başka şey, Kur'an okumak başka şey. Yani e, mesela birisi hafızdır diyelim. Ona 100 lira verip bana e, 100 liralık Kur'an oku. Yani 100 liralık et alır gibi 100 liralık Kur'an oku denmesi halinde bu ne kadar ibadet olur. Bunu akıl bile düşünün. Yani bunu fıkıh kitabına bakmadan önce insan biraz aklına bakması lazım. 250 gram Kur'an okur musun der gibi 100 lira 200 lira uzatıp şu kadar Kur'an oku denmesi abes bir şey. İbadetin ruhuna ters bu. Bu ibadetlerde <gülüyor> vekalet konusunu e, işleyen Kitaplarda fıkıh bablarında bir ek konu daha var. Ee, ölen bir Müslümanın arkasından yapılan işler e, nasıl olacak? Çünkü e, vekalet konusu, işte ölenin borçlarını ödeme, ölenin namazı ile ilgilenme gibi konuları da ihtiva ettiğinden fıkha buradan bağlantılı kuruyor. Bir Müslüman öldükten sonra onun arkasından neler yapılacak, nasıl yapılacak? Ee, bu hususta <gülüyor> Hanefi fukahasının e, İbni Abid'ini e, ve Zeyla'yı esas alarak e, tespit ettiğim bu şeyleri zikredeyim. Bir Müslüman öldüğünde etrafındaki akrabasının yahut da kim onun cenazesi ilgileniyorsa beş görev ortaya çıkar ve bu beş görevde sıralama şudur. Birincisi yani bir Müslüman saat dokuzda öldü. Bu Müslümana e, ne yapılmalı? Birincisi hemen e, borçları ödenmelidir borçlar, e, yahut da alacaklılardan zararı yok, e, cenazeyi bir gömün diye izin almaktır esas olan. Borcun önemini anlatan hadis-i şeriflerden bu. İkinci olarak da cenazenin defin ile ilgilendirir. Üçüncü olarak e, <gülüyor> e, genel komşuluk hakları Ve benzeri e, uzun vadeli haklarla ilgilenilir. Dördüncüsü vasiyet yapmışsa vasiyeti yerine getirilir. Beşincisi de miras bölünür. En son miras bölünüyor demek ki. Tekrar e, konuyu özetliyorum. Bir Müslüman öldüğünde onun üzerindeki e, hakkı bulunan e, akrabalarının veyahut da neler yapması lazım? Önce acil borçlarını helletmeleri gerekiyor. Rehini vardı vesaire çok acil borçlar. Sonra cenaze gömülmesi işiyle ilgilenecekler. Sonra geniş vadeli komşuluk, şirket vesaire hesapları görülecek. Ondan sonra vasiyeti varsa vasiyeti yerine getirilecek. Ondan sonra da mirası varsa mirası taksim edilecek. Buradan tabi ee, özellikle bir hususu belirtmekte fayda var. Ee, bu hukahanın taksimatında e, yapılacak ibadet boyutlu sadece cenaze var. Beş görevden sadece cenazenin kılınması, kefenlenmesi, yıkanması gibi şeyler e, gündeme ibadet olarak geliyor. Gerisi hep borçtan kurtulma. Ahirete yani mezar alemine girerken insanların üzerinde hakkının olmamasını sağlamak boyutu önemli. Ve bu ölüyle alakalı meselelerde zikredilen şeylerden biri de bir insanın ibadet türünden bir şey vasiyet etmesi halinde. Mesela arkamdan şu yapılsın bu yapılsın e, gibi şeyler vasiyet etmesi halinde işte benim için Kur'an okunsun, benim için şu yapılsın denmesi halinde bu ne kadar muteberdir ya da varislerinin buna ne kadar e, itibar etmeleri gerekiyor. Bir defa böyle şeyler vasiyet etmek müstehaptır. Farz vacip değildir. Müstehaptır. Müstehap ne demek? Yani Müslüman yaparsa müstehaptır. Bundan Allah için sevap kazanır. Fakat afaki şeyler yani beş kuruş bırakmamış beş bin liralık vasiyetler yapıyor. Cami yaptırıyor. Böyle değil. Külliyetli servet bırakıyor. Bir de diyor ki beş tane yetim çocuğu benden sonra giydirin. Böyle şeyler e, sevaptır. Bundan bir fayda olur. Hanefi ve Hanbeli ulemasının ittifak ettikleri mesele şudur. Hangi iş ibadet niyetiyle yapıldığında ondan o ibadeti yapan sevap kazanıyorsa hangi iş namaz oruç kuran akraba ziyareti hasta ziyareti hangi iş ibadettir Allah buna sevap yazacak diye yapılıyorsa bir müslüman onu yaptığı zaman ölmüş bir mümine onun sevabını bağışlayabilir bu konuda Hanefi ve Hanbeli Fukhası'nın içtihadı vardır. Böyledir bu. Elbette bu e, ibadette vekaletle ilgili değil. Bir kere vekalette şu işi benim adıma yap diye vekalet veriyorsun. Bu bir tartışmalı konu zaten. Ne kadar yapılır ne kadar yapılmaz diye. Ama öbür türlü bir Müslüman oğlu, kızı veya mümin kardeşi bir iş yapıyor Allah için. Bu işten 3-5 sevap hasıl oluyor. Bunu ya bir mümin filanca kuluna ben hediye etmek istiyorum diyor. İkisi arasında fark var. Biri yapılmasını emredip vekalet vermektir. Biriyle de aslında ölenin hiçbir alakası yok. Arkasından gelen oğlu, talebesi, kimse bir ricada bulunulmadığı halde kendisinden, bunu yapıyor. Ölçü şu. Sevaptır bu deniyorsa hadiste, ayette bir iş için onu yaptığında Müslüman sevap kazanıyor. O sevabı e, Allah rızası için bir mümin kardeşine bağışlar mı? Bağışlayabilir. Böyle bir şey var. Bu e, herhangi bir şekilde e, Müslümanın hatası değildir. Bilakis büyük bir umuttur, büyük bir sevaptır. Şüphesiz, hem büyük bir harflerle yazalım şüphesiz, bunlar garanti şeyler değildir. Garanti olan müminin ihlasla yaptığı kendi amelleridir. Dışarıdan başkasının taşıma suyuyla değirmen ne kadar döner mezarda onu Allah bilir. Ama bu bir umut mudur? Umuttur. Mesela bir evlat, annesinin babasının ruhu için, filan hastanede yatan hastayı ziyaret edebilir mi? Edebilir. Nasıl olacak bu? Hasta ziyaret etmek sevaptır diye hadisi şerif yok mu? E var. Hasta ziyaret etmek diye bir ibadet var demek ki. Ben bunu yaptığım zaman bunu filanca mümin kardeşime, anama, teyzeme, filanca Allah rızası için sevdiğim insana hibe eder miyim? Ederim. Bunda bir e, abartı yanlışlık var mı yoktur peki bu şöyle olursa ben e, ikinci bir şahsa 100 lira veriyorum i̇şte 100 gram et sipariş eder gibi 1 kilo et sipariş eder gibi bununla şu işi yap sevabını da babama gönder diyorum bu tiyatro <gülüyor> çünkü ibadetler e, borsadan alınıp satılmaz kalpten kalbe ancak yapılır. Bir mesele var. O meseleyi e, zikrederek bu konuyu tamamlayalım. Şimdi ibadetlerde vekaletten söz ettik. Dedik ki ibadet başkasının adına e, yapılır mı yapılmaz mı? Ayrıntılarına girdik. E, bu ayrıntılardan biri olarak da sadece sadece son dönem hanefi ulemasının üzerinde durduğu, ilk dönemde İmam Muhammed'e kadar dayanan ama İmam Muhammed'in de inşallah, inşallah deyip e, kesin bir şekilde olur demediği bir mesele var. Nedir o? Namaz kılmayan birisinin namazlarının veya namaz kılıyordu da eksikleri olan birisinin namazlarının o öldükten sonra borç olmaktan düşürülmesi mümkün müdür? Soru bu. Yani ölmüş bir insanın arkasından namaz borçları kaldırılabilir mi? Dedik ki kural olarak kimse kimsenin yerine namaz kılamaz. Farz vacip hiçbir namaz kimse kimsenin yerine kılamaz. Haç yapılabiliyor, zekat verilebiliyor ama namaz yok. Peki bunun yerine oruç için tutamayan biri öldükten sonra orucun fidyesi verilebilir dedik. Namaz için de bir fidye verilebilir mi? Namaz için bir fidye olur mu? Bunu hadisle belgelemek mümkün değil. Hadise bakıl yani Kur'an'da yok. Üstelik de Kur'an'ın namazla ilgili titizliğine bakıldığında bunu konuşmak bile mümkün değil. Hadislerde de yok. İlk müçtehitlerin iştahatlarında da böyle bir şey yok. Sadece sonraki ikinci dönem müçtehitlerden itibaren Hanefi kitaplarında şöyle bir şey var. Deniyor ki her namaz için bir fitre miktarı kadar bir şey verilirse oruçtaki gibi inşallah onun yerine e, kabul olur. İnşallah olur deniyor. Şimdi mesele bu kadar fıkıh kitaplarındaki iştihadı boyutuyla. Ama dediğimiz gibi Kur'an, sünnet, ashab-ı e, o Ebu Hanife dönemine kadar olan zamanda böyle bir şey yok. Sonrakiler de var. Bunu <gülüyor> şu şekilde söylemişler. Bir insan 70 sene hep namaz kılarak yaşadı da son 3-4 gün hastaydı ağırdı hastalığı kılamadı. O kılamadığı 4 günlük namazı için 4 çarpı 5-20 fitre versek 20 fidiye yani fitre miktarı fitre versek caiz midir? Olabilir mi? <gülüyor> işte bakalım olur. Şeklinde bir cevap verilmiş. Sonraki dönemlere gelindiğinde bunu Ömür boyu namaz kılmamışlara da uygulamışlar. Ne olmuş böylece? Bir insanın 80 sene yaşadığını düşünün. 80 yaşında ölüyor. Bu 15 sene blue çağına gelmemişti diyelim. 15'i düşünce 65 sene kalıyor. Bu insanın 65 sene namaz kılması lazım. Ne demek? 65 çarpı, 65 yıl çarpı, 365 gün çarpı 5 yani 365 de 65'i çarpıcan kaç günlük namaz borcu. Her gün 5 vakit bir de onu çarpıcan e, baya 10 binlerin bir rakamı çıkıyor. Şimdi bu kadar büyük bir rakam çıkınca bir çuval para çıkıyor bundan. E, ölen adam 100 çuval bıraktı da bir çuvalını verseler akılları erecek bu işe. Adam o kadar da bırakmadı. Ya da zenginlere yapılıyor, fakirlere yapılmıyor. Hile bulmuşlar buna. Ne yapalım demişler. Biz aslında mesela toplamı bir milyon lira tutuyor bunun. Bir milyon lira ne vereceğiz fakire fukaraya? Bir tane fakir çağıralım. Ya da üç tane fakir çağıralım. E, o bir milyon lirayı vermeyelim de mesela bin lirayı verelim fakire. 1 milyon nedir? 1000 bin çarpı 1000'dir. 1 milyon lirayı 1000 kere fakire verip geri alalım. Verip geri alalım. Verip geri alalım. Böylece 1 milyon vermiş olalım. Bu adam için 1 milyon lira versek namazları düşecek. Zaten esasen yok böyle bir şey. Ama aslı sünnete, hadise, ayete dayanmazsa bir şeyin böyle tiyatrosu doldur sonra. E ne yapacağız o zaman? Fakiri çağırdık, otur abi dedik. Bu köyden bir Mehmet ölmüştü ya, heh, onun namaz borçlarına sayılmak üzere, sana bu bin lirayı verdim aldın mı? Verin abi aldım, Allah razı olsun, ver şimdi bize. E al ben de size verdim. Bin liralık namaz düştü. Bunu böyle 10, 20, 30 defa yapıyoruz, aldın, he aldım ben de size verdim, he aldım size verdim, he aldım size verdim bir milyon lira vermiş oluyoruz para gene cebimize ama sonra da çıkarıp ondan 5-10 kuruş o gire, sen de al hadi ekmeğini buradan deyip gönderiyoruz ya Rab elhamdülillah bu adamın namazları kurtuldu gülünç bu sadece gülünç buna inanmak bile yani aklı zorlar böyle bir şey şeriatımızda olamaz bu uydurmadır buna iskat-ı salat diyorlar Devir yapmak diyorlar Anadolu'da. Devir yapmak ne demek? veriyor o sana veriyor, deviriyorlar. Ona deviriyor, ona deviriyor, ona deviriyor. Bunun adı tiyatro. Bununla ne namaz borcu düşer ne bir şey. Üstelik Allah'ın şeriatıyla namaz gibi muhteşem muazzam bir ibadetle bu şekilde muamele etmekten dolayı ne kadar günahı girildiğini de Allah Teala bilir. Her halükarda Kulası olarak dedik ki ibadetlerde vekalet belli yerlerde vardır, vekalete yaptırılabilir ama bu her ibadet için başkasına avukata vekalet verir gibi vekalet verilebileceği anlamına gelmez.